Gök şiddetle sallanıp çalkalanır, dağlar yürüdükçe yürür. İşte o gün içine daldıkları dünya zevki içinde eğlenip oyalanan yalanlayıcıların vay haline. Cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara, işte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir denilir. Bu Kur'an mı bir büyü imiş?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 Fakat onların çoğu bilmezler. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında onu tesbih et.